Bu dünya yapmak ne ben Akif Demok, Açık Dergi içerisinde yayınlamış e, olduğumuz programda e, bu hafta e, eğitimde mizahı konuşacağız. E, tabii eğitim o kadar e, gergin, o kadar sıkıntılı, e, o kadar gerilim bir sürü çarptı ki e, nasıl e, Mizağı nasıl konuşacağız Mizağı? parçası olabilir mi? Yoksa eğitim çok ciddiye mi alıyoruz başlığını? Yakınlarda kitabı çıkan, eğitimi mizah kitabı çıkan, e, editörlüğünü yaptığı, eğitimi mizah kitabı editörlüğünü yapan e, genç Osman İlhan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Akif Hocam. Merhabalar. E, hakikaten eğitimi çok ciddiye mi alıyoruz? Biz neden bu kadar gerginizde? Evet, girişinizde de benim en çok dikkat ettiğim cümle e, o oldu. E, kesinlikle eğitimi e, çok ciddiye alıyoruz. Her açıdan e, bunu hayatımızın her anında hissediyoruz. Sınıflarda bazen soruyorum e, Akif Hocam. E, bu arada teşekkür ederim programınıza konuk ettiğiniz için. E, e, hızlı bir giriş yaptık ama e, onu da hemen aradan e, kaçırmadan söylemiş oluyorum Sayın Hocam. E, evet, yeni bir kitap şu anda çıktı. E, editörlüğünü üstlendik. E, Shayner hocamla beraber e, ve e, eğitim hakikaten gerçekten ciddi alıp almadığımızı da e, biraz e, gündemde tutmak lazım. E, bu kadar çok üzerine konuşulan e, bir alanın e, aslında hala sorunlarını çözememiş olması ve hala tartışılmaya açık olması da e, sizin dediğiniz noktada düğümleniyor diyebiliriz. Ee, özellikle e, bu kadar ciddi alınmasına rağmen neden hala ciddi hamleler e, yapılmıyor ya da sonuç verilmiyor, vermiyor bu yapılan e, girişimler? Bunları da düşünmek e, gerekiyor. E, biz eğitimin mizahi yönüne bir e, dedik, tartışmayı açalım. E, aslında sınıflarda öğretmenlerin başı çektiği durumlarda mizahın gündeme geldiğini hepimiz biliyoruz. Ama bunu nasıl kullanıyorlar? Kullanılabiliyor mu? Biz de biliyorsunuz bir de çok geleneksel bir eğitim anlayışı hala devam etmekte. Mizah dendiği zaman acaba başka şeyler mi akla gelir? İşte sınıf ortamında ne kadar kullanılabilir? Kullanılmalı mıdır? O geleneksel bakış açısı da bunu sanki engelliyor diye düşünüyoruz Sayın Hocam. Böyle bir e, durumu e, tespit ettiğimiz için de böyle bir kitabın gelişiminde bulunduk. Mesela e, şöyle enteresan bir şey, aslında kuşaklar arası farkı ortaya koyan da bir tarafı var. Yani, yani bugün e, bütün e, toplum bilimleri, e, siyasi bilimçiler e, güzel kuşağından bahsediyor, e, TikTok fenomeni fenomenleri yürüyor e, ama e, diğer taraftan da ee, insan hayatımızın bir parçası olarak yani çok böyle bilinçli bir de e, ele getirmeden e, bir kültürü aktarıyor. Bir, e, bir istemeyi doğuruyor. E, burada genel eylemi nasıl görüyorsunuz? O, e, hani bir sanki e, bir kopukluk var e, gibi de gözüküyor. E, yani e, sınıfta öğretmenin tavrı, yetişkinlerin e, tavrı ve e, gençlerin Mizah bakışı, bu bir kuşaklar bir çatışma mı var? Tabii ki. E, çok e, karışık bir durum var aslında. E, ortaya çıkan mizah anlayışı, işte e, bu televizyonların yaygınlaşması, daha sonra internetin yaygınlaşması, e, farklı e, mizahçıları, e, farklı komedyenleri ya da anlayışlar ortaya çıkardı. E, ve sürekli bir değişim var. E, 20-30 yıl önce çok beğenilen bir kişi şu anda tartışılıyor Türkiye'de. E, siz de biliyorsunuz. Aslında e, mizahın da toplumsal bir karşılığının aslında zaman içerisinde değiştiğini de görüyoruz. Ya da anlaşılmasının da farklılaştığını görüyoruz. Yani mizah bildiğiniz gibi e, olayın biz eğitsel yönünü konuşmak için buradayız ama a, toplumun içerisindeki yansımalarını aslında biz e, sürece e, biraz da dahil ediyoruz. Yani toplumdaki mizaha bakış nasıl? Yöneticilerin bakışı bakışı nasıl? Nasıl karşılık buluyor? Nelere gülünüyor? Nelere gülünmüyor? Bir hiciv sanatı her şeyden önce aslında ve çok güzel bir iğneleme aracı karşı tarafa ya da genel bir mesaj verme noktasında. Biz bunun nasıl yaşadığını da görmemiz lazım. Yani toplumuna kadar kabul ediliyor, ne kadar edilmiyor? Eğitsel boyutunda da öğretmenin bunu kontrol etmesi noktasından yola çıkarak biraz da işte kendilerinin getirdikleri. Biz biraz gülmeyi sevsek de yine de gül bence mezahtan korkar bir anlayışa e, evrilmiş durumdayız diye düşünüyorum Akif Hocam. Burada tabii mizahla e, kimlikler arasında da bir ilişki var değil mi? Tabii. E, yani e, açıkçası e, hani bugün e, birçok e, olayda aslında rasyonel izahı olmayan izahı olur e, tabiri. <gülüyor> çok evet. sıklıkla kullanılmaya başlıyor. E, burada sanki bu mizah... E, o kimliklerle de bir etikleşim içinde ve bir tarafıyla böyle bir stereotip üretiyor, ötekileştiriyor, biz mahallesi kuruyor. Ne dersiniz? Bu tabii modern dönemin kimlikleri bugün bambaşka bir yere evrildi. Ne dersiniz bu evet. kimlik meselesi ilgili mizaharısındaki Türkiye'de? Yani mesela EİS süreçlerde bazı kimse, kimseler kimliklerini bulduğunu ya da eğitimin zorunlu eğitimin özellikle bazı kimlikleri hissettirdiğini belirginleştirdiğini biliyoruz. Aslında Mızat da bu noktada evreye girdiğinde hissettirmeden işte konuşulanlar arasında, anlatılanlar arasında bir güldürü bir eğlence aracı olarak aslında karşımıza çıkıyor ve e, mizahi e, kişilikler kimlikler e, daha böyle e, sevilen beğenilen bir noktaya e, geliyor. Karşı taraftan da e, anlaşılma noktasına geliyor. Ama kimliğinizi nasıl ifade ettiğiniz e, önemliyken e, mizahla beraber bunu birleştirip e, daha net bir şekilde anlatabiliyorsak e, bizim için daha kıymetli oluyor e, aslında ve bu e, sizin dışa vurum amacınız oluyor ve aracınız oluyor. Aslında işte mizahi kişiler daha çok sevilen kişilerdir. Daha eğlenceli bulunurlar, daha keyifli bulunurlar, aranan kimselerdir. Onların kimliklerinin bir parçası olması önemli. İşte kitaptaki bazı bölümlerde öğretmenlerin aslında bu kimliği beninlemesi de karşımıza çıkıyor Akif Hocam. Yani böyle bir kimlikte olması, karşı tarafa mizahi açıdan yaklaşabilmesi, yani illa çok despot, çok sert... Bir öğretmen tipi canlanıyor kafamızda Türkiye'de geleneksel eğitim anlayışının devamı olarak ama biraz mizahla kendisini bezemesi gerektiğini, bu kişiliğini, bu kimliğini ortaya koyması gerektiğini ve aslında bir buz kırıcı olarak derslerde özellikle kullanabileceğini, yaklaşım olarak insanlara daha samimi gelebileceğini görüyoruz. Biz eğitim açısından önüne çıkardık ama toplumun genel açısından da bu tip bir tavır, anlayış, bakış açısı son derece kıymetli diye söyleyebiliriz. Bence kimliklerle e, ortaya konulabilir. Kendi kimliği olabilir insanın bir durum. Bir de bu mizahı yapmak da zor bir şey. Çok. Yani <gülüyor> e, Saatlerce e, konuşulan, üzerinde tartışılan bir meseleyi e, yani mizaha aktarmak hakikaten üst düzey e, herhalde bir beceriler istiyor. E, burada burada e, Tabi bir kültürü de aktarıyor aynı zamanda bu mizah meselesi. Burada tabii iki farklı e <gülüyor> e eğilim olduğuna dair e metniniz böyle ifadeler var. Geleneksel mizah bambaşka bir şey. Bugün kullanılan bambaşka bir şey. Burada evet. e değişen ne? Yani bir tüketimin parçası haline mi geldi mizah? Tabi ki. Aslında popüler kültürün büyük bir aracı dünyada. Evet. Yani onun önemli bir parçası ve bunun için kullandığı silahlar var. Bunların başında karikatür, çizgi, roman, işte görsel araçlar medya ciddi şekilde popüler kültür aracı olarak nitelendiriliyor ve dünyada benzer bir işte anlayış oluştu. Ortak vatandaşlık duygusunun geliştiğini görüyoruz. Bu da Amerika'daki bir insanın bir insanın eğlence tarzıyla Türkiye'deki bir insanın eğlence tarzının artık benzeştiğini, ortak şeyler takip ettiklerini, ortak filmleri izlediklerini, ortak kitaplar okuduklarını ve bir aynılaşmanın, bir benzerliğin arttığını görüyoruz. Bu da tabii ki o geleneksel bize tarzı geçmişteki en getirilen e, tarzı değiştirmeye e, başlıyor. E, popüler kültür e, batıda ki okullarda, sınıflarda çok başvurulan kullanılan yolların başında geliyor biliyorsunuz. Bunların en büyük gücü de zaten içindeki mizahi ögeler. Çünkü güldürdüğünüz zaman, bir insanı gülümsettiğiniz zaman ona daha yakın olursunuz, daha yakınlaşırsınız. O da kendisini kendisini size çok yakın ve sıcak hissetmeye başlar. Yani o tebessüm, o sıcaklığı mizahla yakalama şansına sahibiz. Bunun için zaten kullanılan önemli yollardan birisi sadece eğitim için değil, toplumları aslında etkilemek için, kitleleri etkilemek için için e, mizah ve güldürü, gülümsetme, samimiyet, e, samimiyete giden yolu açar dediğimiz gibi e, kullanılan bir e, araç olarak görüyorum. E, ve bunun da dediğiniz gibi artık o eski e, geleneksel tarzından a, aynılaşmaya doğru ilerlediğini ve beraber tüketilen bir e, işte aracı da e, beraberine getirdiğini e, söyleyebilirim. Burada bir müzikalisi eee e, açık kart denemeleri ne? eee Jericho monsky sky sky. Indiz. Harika, teşekkür ederiz. Sky sky keşifsel veriteyi okumakta eee bu jan doktor Cem Çoşma ile harında eğitimlerimizi konuşmaya devam ediyoruz. İlk e, ilk bölümde bu mizahın e, alt paragraflarından e, yaklaşmaya çalışacağız. Özellikle bu konuyu e, tartışma nedeni de şu. Çok gergin bir e, toplumsal bağlan var. E, gerçi e, hani yaşımız da belli olmasın ama e, doğu dokuzdan beri böyle böyleydi. E, böyle de gidecek gibi gözüküyor. E, burada buz kliçli e, e, kavramını kullandınız. Bu e, evet. özellikle dönemde ihtiyacımız olan şey e, birazcık mizah ve e, o aradaki ilişkileri e, daha <gülüyor> sıcaklaştırmak. E bu uzkırıcı e, e, e, nasıl e, kullanmaktır? E, Hepinizin bildiği gibi yani e, topluma bir gerginlik görüyoruz. Ya da e, özellikle sabahları ilk derslerden örnek verelim. Yani insanlar biraz daha böyle uykusunu alamamış diyelim. E, gergin geliyorlar. E, bir de asıl problemlerimizden birisi aslında e, şu diyebiliriz. Çocuklar okulu sevmiyor eğitim açısından düşünürsek. E, ve e, okula mutsuz geliyorlar. E bu da e, haleti ruh üyelerinden anlaşıyor. Şöyle baktığınız zaman e, duruşlarından, e, motivasyonlarından, ilgilenen alakalarından genelde e, genellikle biz üniversite e, seviyesinde eğitim ediyoruz. Ama okullarla ilişkilerimiz haliyle sürüyor. Çünkü oralardan besleniyoruz. Ortaokul seviyesi için öğretmen yetiştiriyoruz ve sık sık ortaokul ziyaretlerinde bulunuyoruz. Aynı zamanda liselerle alakalı da çalışmalarımız e, oluyor. Onun içinde e, bulunuyoruz bu ortamlarda. Öğretmenlerle sohbet etme şansına sahip oluyoruz. Gözlemler yapabiliyoruz. Gerçekten çocukların geneli okula gelirken mutsuz, derslere girerken e, ne yazık ki motivasyonları düşük bir şekilde e, hareket ediyorlar. E, bunlar e, yine... E, Farklı bölgelerde daha önce tespit edilmiş sorunlardan bazıları ve bunlar çalışılmış dünyanın farklı yerlerinde dediğim gibi ve mizah bunun için birebir bir ilaç olarak ifade edilmiş. Mesela ben gület yüzlü biriyimdir Akif Hocam ve derslerde de gülümseyerek ve samimiyetimi hissettirerek ders işlemeye, sunum yapmaya, anlatmaya, yaklaşımlarda bulunmaya gayret ederim. İlk başta beni tanımayan sınıflar, öğrenciler ve kişiler kişisel ilişkilerimizde de bir şaşırmıştır. Yani ne kadar çok gülümsüyor, ne kadar böyle e, cana yakın davranıyor diye. Bunu e, tabii doğuştan getirdiğim bir özellik olarak e, görüyorum. Ama e, geliştirmek ve standartlaştırmak için de e, gayret içerisindeyim. E, bunu e, öğrencilerle kurduğumuz bağlarda yararlanımını görmeye ve derslerimin daha sevimli, e, daha sıcak olduğunu e, fark etmeye başlıyorum. Ve mizahi unsurlara eee başvuruyorum. Eee gülümsemekle aslında e, birçok kapının açıldığını, insanları gülümsetmekle eee motivasyonlarının ve ilgilerinin arttığına birebir şahit oldum. Uzaktan eğitim sürecini tamamlamadık hala. Pandemide çok zor bir süreç geçirdik ve uzaktan eğitimde eee çocukların en çok eğlendiği, en çok mutlu olduğu dersler benim derslerim olarak nitelendirildi. Tabii ki daha farklı iyi derslerde her zaman vardır ama bu açılardan çocuklar sıkılmadık hocam eee bir gerginlik yaşamadık. Kendimizi daha rahat hissediyoruz. Eee bazı şeyleri espriyle karşılayabiliyorsunuz. İlginç hikayeler anlatabiliyorsunuz. Biz kendimizi e, işte e, gülerken, gülümserken bulabiliyoruz. Çok ciddi bir şekilde kendimizi kasmıyoruz. E, çünkü hem ders hem e, işte e, mutlu bir atmosferin oluşturulabileceğini siz bize gösterdiğiniz ifadesi e, dile getiriliyor diyebilirim e, bu noktada sizlere. Şimdi, tabii bu mizah e, bir gülmarıcı, sakat aracı gibi algılıyor ama Evet. Akran Zorbalığı tarafı var değil mi? <gülüyor> Akran Zorbalığı meselesinde e, neler e, söylersiniz? Yani bu e, pedagogik açıdan da bir e, hmm. sınıf tıldırıma karşı geliyor, politik açıdan da e, bir sürü işte var, toplumsal cinsiyet, şirket, mizah ve beleri var. Bu konuda ne dersiniz? Evet, e, bu noktada da e, küçük çocukların çok acımasız olduğunu söyleyerek başlayalım. E, özellikle ilkokul, ortaokul seviyelerinde, daha sonra lisede devam eden süreçte... E, Gerçekten kendi aralarında bu akran zorbalığının e, her açıdan yaşandığını görüyoruz. Mizah da bunlardan birisi. Tabii tersine. Aslında bu da e, bizim bazı açılardan e, kültürel bir yansımamız olarak da e, biz bunu düşünüyoruz ve konuşuyoruz. E, biliyorsunuz e, ne yazık ki özellikle... E, işte şehir dışındaki yerleşimlerde e, hani köylerde diye örneklendirirsek. Mesela köyde bir deli olur ve onunla sürekli uğraşılır. Dalga geçilir. E, ve espri e, ve e, tiye alınır. İşte bu e, durumların aslında bazen de yansıması olarak e, görüyoruz okullardaki e, bu durumu. E, ve e, çocukların birbirine karşı e, mizahi unsurları kullanarak baya e, baskı yaptıklarını, dalga geçtiklerini çocuğun e, işte maruz kalan çocuğun e, ciddi manada halinin bozulduğu olumsuz etkilendiği gibi durumlarla karşılaşıyoruz. E tabii ki sadece bizim ülkemizde olan bir problem değil. Yani mizahın bu boyutuyla çocukların birbirlerine acımasız ve işte sert davranmaları davranış şekillerinin değişikliği batıda da çok fazla yüksek onların da en çok mücadele ettiği konulardan birisi bu ve dalga geçilme sürekli tiye alınma durumuyla ne yazık ki onlar da mücadele etmek durumda mizahın burada tabi kötü bir yanın olduğunu söyleyebiliriz yani mizahın kullanılmasında bir çocuklar açısından bir acımasızlık olduğunu söyleyebiliriz bununla ilgili işte sınıf kontrollerinde öğretmenlerin özellikle daha dikkatli ve daha kontrollü olması gerektiğini zaten ifade ediyoruz. Kendi aramızda da oluyor. Mesela bir soru soruyoruz. Öğrenci bilemiyor. Üniversite öğrencisi bunlar. Ya da yanlış cevap veriyor. Hemen bir taraftan onunla ilgili bir küçük espri, bir, dur bir durum ceyran ediyor. Alınıyor tabii ki çocuk da kendi içerisinde ama biz bunu tespit ettiğimizde ben hani bu konularda çok dikkat etmeye çalışıyorum eee ve bunun ne kadar hızlı bir şekilde düzeltilmesi ya da bazen de görme ...mözden gelilmesini sağlayarak toparlamaya e, gayret ediyoruz. Dediğiniz gibi mizah bu açıdan da e, sert bir yana sahip Akif Hocam. Burada e, mizahın neneğini konuşuyoruz. Birazcık ben e, öğrenci tarafına tekrar dönmek istiyorum. Evet. E, mizan bir sürü e, hali var. E, bunların sınıfta kullanma biçimleri var. E ne kazandırır? Mizahın ögelerinin sınıfta kullanılması elbette hmm. çocukların e, ilgisini arttırır ama çocukların e, beceri kazanma düzeylerine e, katkısı ne düzeylidir Yoksa kurum hmm. e, kıvrılıp geçilebilecek bir düzeydir? E, bence hiç e, kıvrılıp geçilmeyecek durumda değil. E, dediğim gibi aslında arada bazı ipuçlarında da verdim hatta anlattım. Sınıflarımızda mutsuz atmosferler var genelde. Çocukların gergin olduğu, sıkıldığı, öğrenmeye bir duvar ördüğü yapıda olduklarını görüyoruz. Bunları harekete geçirmek, onları gülümsetmekle başlayacağını düşünüyorum ben şahsım adına ve yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Mutlu insanlar ancak daha başarılı ve öğrenmeye açık olduklarını ifade ediliyor. Bu çocukları en azından daha rahat bir ortamda ders işleme hissiyatını verdiğimizde, kendileri daha huzulu ve rahat hissettiklerinde öğrenme güdülerinin daha fazla artacağı, daha fazla çalışabilecekleri, özellikle öğretmenin sevmesi çok önemli. Akif Hocam siz de eğitimcisiniz, bilirsiniz. Öğretmeni bir bağ kurması, öğretmenine karşı bir bağ hissetmesi, samimiyet hissetmesi aslında öğrenmeyi çok hızlandıran ve kolaylaştıran bir süreç oluyor. Bunu da en iyi mizahla yakalayabiliyoruz. Ve sınıf atmosferinin olumlu manada gelişmesi de, ve oradaki iklimin pozitif olması bir kişi değil aslında sınıfın geneline yarayan bir şey. Başta aslında öğretmenin işine yarayan bir şey. Ben öğretmek istediğim çoğu konuyu mutlu sınıflarda, samimi sınıflarda, gülümseyen sınıflarda çok daha iyi anlattığımı, daha verimli olduğumu, kendimi daha doğal hissettiğimi fark ediyorum kendi kendime bir ölçüp biçtiğimde. Çocuklarda da aynı şeyi alıyorum. Yani bazıları hani ders istiyormuş gibi de dedi, değiliz diyorlar ama e, şu kadar işte makale okumuşuz, şu kadar e, tartışma yapmışız, bunları yazmışız e, tarzında ve çocukların dediğiniz gibi öğrenme becerilerinin, yaratıcılık becerilerinin özellikle biliyorsunuz baskılı e, durumlarda, e, toplumlarda, sınıflarda ya da baskıcı kişilerin altındaki insanların yaratıcılık özelliklerinin kaybolduğu ve sıradanlaştıkları biliniyor. Mizah e, bu yaratıcılığı ortaya çıkaran e, en önemli silahlar birisi diyebiliriz eğitim ortamlarında. Evet çok teşekkür ediyoruz bu değerli sohbet için elbette bugünlerde de eğitimde değil toplumun tüm alanlarında da ihtiyacımız olduğu bir gerçek ağzınıza sağlık çok sağ olun katkılar için ben teşekkür ederim dünyaya ulaşmak <gülüyor> için teşekkür ederim Dünya Yıkılmak Dinleyicileri bugün e, e, eğitimde mizah üzerinde konuştuk. E, tam da e, okulların e, kapanacağı süreçte e, e, bu kadar negatif, bu kadar gergin bir ortamda hem e, e, sınıfın altması ve değiştirme bağlamında hem de bunun eğitimde kullanılmasıyla konuştuk. E, önümüzdeki hafta başka bir yazarla Dünya Yıkılmak'la ya görüşmek üzere.